sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuni muhtekatuhah vekülde muhtetin bid'ah vekülde bid'ah bin dalale vekülde dalaletin ve sahibah ve biz senedil muhtasır ile nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ila eradallahu bi'abdin وَبَارَكَ لَهُ فِيهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ اِمَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, allah Teala Hazretleri'nin selamı ve rahmeti verebiliyor üzerinize olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri'nin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarında karınca kararınca dilimini döndüğünce size şu mübarek akşamda nakletmeye çalışacağım. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce üzerimize üzer bir vecivedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruhun saadeti için, cümle evliyanın, evliya Allah'ın ruhları için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bize kadar gelmiş geçmiş bütün saadat-ı meşahidimizin ruhları için, bu okuduğumuz eserin i müezzeti Gülüşhane'li Ahmet Siyahdin Efendi rahmetullahi bin ruh için, onun hocalarının talebelerinin ve bu kitabın içindeki hadis-i şeriflerin, ilimlerin bize kadar gelmesine yardımı dokunmuş olan bütün alimlerin ve ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şeriflere revvet ederek, bu mesleğe cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin grupları için hayatta olanlarımızın da kümleten sıhhat, afiyet, zaharet, selamet olmamız ve hüsnü'e atimet ile ahirete göçmemiz ve Peygamber, Peygamber Efendimiz'e komşu olmamız, Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmamız için bir Fatiha, üç i̇hlas Şerif Kural edelim. İzlediğiniz Birçen haftadan başlamıştık ki, alfabetik sıraya göre ''İlla erâdallâhu bi'abdil di hayren'' diye başlayan hadis-i şeriflere gelmiştir, sıra, onları okuyor Şimdi onlardan okumaya devam edeceğiz. Bu hurreyver radıyallahu anhten rivayet edilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyuruyor: İlla erâdallahu bi abdin hayran. Allahu Teala hazretlerinin bir kulun hayrını murad ettiği zaman, ceale günahu fi nefsihii zenginliği nefsinde eyler. Yani o kişinin gönlüne zenginlik verir. Gönül zenginliği verir. Müstavi fıla ve <diode> tukahu fi kalbi ve Allah'tan korkmasını, havfun bahre tullak bir kalbi gönlünde derleştirir. Ve izer eradallahu bi'd-şerr. Bir kulun da şerrini murad eylediği zaman keale takrahu beyne ayneyti fakirliğini iki gözünün önünde kılar. Şimdi bu sözlerin izahına geçelim. Allahu Teala Hazretleri bazı kulların hayrını murad ediyor, bazı kulların da şerrini murad ediyor. Ne olacak? İlla erâdallahu <gülüyor> bi'abdîn hayrini murad ettiği zaman ve ilâ erâdallahu bi'abdîn şerrini şerrini murad ettiği zaman ne olacak yani o zaman bu bir piyango gibi mi? Yani bazı <gülüyor> kimselere hayrını murad ediyor, bazı kimselere şerrini murad ediyor. Hayır. allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, وَمَا أَلَا بِذَلَّا مِدِّ Ben kullarıma karşı zulmedici değilim. allah Teala Hazretleri'nin hepimize karşı şartları eşit. Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmeti, herkese umumlu olarak geliyor. Herkesin önünde hidayet ve daralet yolu açık, herkes hayırlı da şerri de yapacak bir kabiliyette yaratılmış, önüne çıkan yol çatallarında, yol kavşaklarında, isterse sağa gidecek, isterse sola gidecek durumda bir serbestliğe sahip. İşte bu seçmeleriyle, bu cüz'i iradesiyle, irade cüz'iyesiyle, ihtiyarıyla kendisi bazı seçmeler yaptıkça Allah Teala Hazretleri'ne hoş geliyor yaptığı hareketler. Bazı şeyleri yaptıkça da Allah Teala Hazretleri'ne hoş gelmiyor yaptığı işler. Yani kul iyi veya kötü şeyler yapınca Allah seviyor veya sevmiyor. Muhabbetine nail oluyor veya kazasına uğruyacak bir duruma düşüyor. Tabii öyle bir kuldan işaret olunca belirli bir mahiyette, belirli isteklerde kuldan bir işaret sağdır olunca Allahu Teala Hazretleri de ona göre muamele yapıyor. Daha önceki haftalarda geçmişti. Sizlere de ben nakletmiştim ki ben kulumun bana zanlına göre hareket ederim bugün kuluğu Allahu Teala Hazretleri. Yani o bana nasıl davranırsa ben de ona öyle ona göre muamele ederim. Demek ki kulumu serbest bırakıyor. Kulunu murakabe ediyor, kulunu kontrol ediyor. Bakalım kulum bana nasıl kuluk gelecek diye gözlerken kul ona nasıl davranırsa, ondan sonra o da ona ona göre muamele ediyor. Eğer kulu ona zikirle, şükürle, sevgiyle, muhabbetle yöneliyorsa, o zaman mükafatlar gelmeye başlıyor. İsyanla, nisyanla, unutmakla, ve günahla, Başlıyorsa işe o zaman Allahü Teala Hazretleri'nin rahmetinden, mağfiretinden, nüfundan, kerevinden kendisini, kendisi kesiyor. Yani sanki rahmet yağarken kabını ters çevirmiş gibi oluyor. Rahmet yağıyor ama kabını aşağı tarafa çevirdi. Onun için allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, işin kulun davranışına bağlı olduğunu belirtmek için, kulun bana bir karış gelirse, kulun bana dönerse ben de ona dönerim diyor. Demek ki kul dönmezse dönme yok ilk önce aklının başına devşirecek, toplayacak, benim bir yaratanım var ya bu rızık nereden geliyor, bu sıhhat nereden geliyor, benim şu bak olduğum nimetlerin menbaı nedir, ben neyin nesiyim, bu dünyaya nereden geldim, ölenler nereye gidiyor, ben bu hayatta da vazifeyle vazifeli miyim, değil miyim, ot gibi mi yaşayacağım, şuurlu mu olmam lazım. Bak bazı insanlar bazı haberler veriyorlar, peygamber demişler, veli demişler, alim demişler, bazı kimseler bazı şeyler söylüyorlar, bunlar doğru mu, eğri mi? Bunları düşünüp de kul Allah'a dönünce Allah Teala Hazretleri ona tercih ediyor. Kul Allah Teala Hazretlerine birkaç gelirse, Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, kulun bana birkaç gelirse ben ona bir arşim gelirim. Bu ne demek? Yani kolum hele bir başlasın bakalım, bana benim istediğim tarzda hareket etmeye başlasın, ben de ona göre rüphumu onun hareketine göre ayarlayacağım ama onun yaptığı kadar yapmayacağım. Fazlasını hep lütuf ile, hep kelam ile, hem, hep ihsan ile, hep kat kat vererek bir iyilik yaptığımı on misli veririm, yedi yüz veririm veya bir gayri hesap veririm diye de geçmişte hadis-i şerifler, eğer her hadisi şerif hatırda kalıyor ise, yani hatırda kalması temenni edilir. Çünkü Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz'i dinlemişler, hatırlarında kalmış, nakletmişler, bize kadar gelmiş. Biz de i̇şte demek ki güzel bir kulakla dinlerse kalması lazım. E hatırda kalmıyorsa yazmak lazım. Küçücük küçücük sebzellere yazdıkça insan hatırında kalır inşallah. Demek ki kulun imtihan dünyası olduğu için hareketine bağlamış allah Teala Hazretleri. O halde kul Allah'ın rızasına uygun düşecek bir hareket yapıp da Allah'ın sevgisine nail oldu mu? O zaman Allah Teala onun hayrını murad ediyor. Edepsizlik yaptığı zaman da o zaman hayrını murad etmiyor. Bu cümleleri öyle anlayacağız. Neden öyle anlayacağız? Çünkü hadis-i şerifler hakikatlerden birer parçadır. Biz bu parçaları bütünüyle bilen insanların izahlarıyla güzel anlayabiliriz yoksa tek bir hadis-i şerifi, tek tek kelimelerine bakarsak der ki manayı iyi anlayamayıp biliriz. Yani bir yerde bir iki cümleden bir manayı tam anlamayabilir insan. İyi anlamak için o mevzudaki bütün hadisi şeritleri bilmek lazım. Bütün hadisi şeritleri bilip işin hududunu çizmek lazım. Bunun hududu nedir, bunun aslı nedir, bunun kaslı nedir diye öylece bilmesi mümkün olur. Onun için Allah ilk kimsenin hayırını murat ettiği zaman sözü zihnimize takılmasın. Kul Allah'ın emrine mutfik olmuş, güzelliğini, hoşnutluğunu kazanacak bir iş yapmış da Allah onun o zaman ayrını murad ediyor demek o. Evet, böyle bir durum varsa o zaman ne yaparmış Allahu Teala Hazretleri? O zaman onun gönlünü müstefidi kılar. Cehalet, nafı nefsini. Gönlüne bir gönül zenginliği vermiş. Gönlü zenginliyor. Hırs, hırs ve tevadüp içinde Heyecan içinde, itimatsızlık içinde çırpınan bir insan değil de, öyle bir rahatlık içinde oluyor. Mevla'm var benim, yaratmış beni, yaratıp kul deyip yarattıktan sonra rızıksız bırakacak mı diye bir itimat geliyor. Tevekkül hissi geliyor, kanaat hissi geliyor, gönlü zenginleşiyor ve Tukahu fi kalbi diye, Teala Hazretlerinden korkma, çekinme duygusu, takva duygusu da gönlüne yerleşiyor. Allah bu nimetleri veriyor. Demek ki, insanın gönül zenginliği, Allah'ın verdiği bir nimettir. Güzel bir şeydir, lütuftur. Ondan sonra takva duygusu, insanın kalbindeki takva duygusu, o da hoş, güzel bir şeydir. Niye güzeldir? Çünkü takva insanı günahlardan alıkoyma hastasıdır. İnsan takva duygusuna sahip olur da, günahlardan kendisini alıkoyarsa çekindirebilir ve tutabilirse, Günah işlemedikçe Allah'ın lütfu gelir, artar, böylece sonunda saadet idareine daireyle nail olur. Günahlardan korkmadıkça da bulaşır. İnsan tertemiz, kırıl kırıl bir elbise giyse bembeyaz, ütülü, Efendim. ondan sonra da otomobil tamih haletine giyse ne olur? Veya demirci dükkanla giyse ne olur? Bir yerinden bir kara bulaşır, bir kovulcum suçlar bir tarafı yanar bir şey olur. Yani sakınmadığı zaman beyaz şeyi kollamak zordur. Gönül de öyle. Gönül de korunmadığı zaman, takva sahibi olmadığı zaman günah, günah gelir, yapışır. Ya yakar, ya karartır. Ya lekeler. Onun için insanın takva sahibi olması lazım ki sakınması lazım ki günahlara düşmesin. Takva duygusu oldu mu elbise beyaz kalır. İnsan itina etti mi akşama leş gibi bir elbiseyle geri dönmez. Ama dikkat etmedi mi takvası olmadı mı o beyaz elbise tanınmayacak hale gelir. O simsiyah olmuş, katranlar, siyahlar, yanıklar... Yırtlıklar berbat bir vaziyete gelmiş olur. Onun için takva güzel bir nimettir. Allah bir kimseye takvayı nasip etmişse epeyce bir e, büyük mazhariyete ermiş demektir. Gönül zenginliği vermişse de öyledir. İnsanların arasındaki hırslar, gürültüler, patlıklar hep hep şu dünya detağına karşı olan hırsten geliyor. İnsanın ihtiyacı bir nokta ihtiyacı. Yani karnı doyduğun başarısı var. Karnın doyduğu Yatacak, barınacak bir yeri var. Gerisi ne? Gerisi hep caka satmak. Üstünlük taslamak. Efendim nefsi efendim, hoş yandıracak şeylerin peşinde. Efendim artık o zaman karnı doydu da rahat bir yere de eve de yerleşti mi bu sefer altın yüzük gözüne hor görünmeye başlar. E, olur mu canım altın yüzükte şimdi elmas olması lazım. Neden? Karnı doydu. Evin içine de girdi, oturdu. Şimdi artık ne yapacak? İhtiyaç bitti. Bu sefer artık elmas nereden geliyor memlekete? Nereden geliyor? Memleketimizde elmas madeni var mı? Yok, nereden geliyor ben size söyleyeyim. Ya Güney Afrika'dan geliyor, ya daha basit bir yerden geliyor. Kim yapıyor bunun ticaretini? Ermenisi, Yahudisi yapıyor. Kaçak olarak getiriyorlar, küçücük bir taş parçasına, kendileri fazla fazla fiyatları koyuyorlar. Beyler paşalar gibi yaşayacak fiyatları koyuyorlar, senin benim, benim sırtından. Biz de parmağımıza parlak pırlanta yüzük taktık, elmas yüzük taktık diye birbirimize caka satarak gezeceğiz diye onları besliyor. Adam da bizim paramızı aldıktan sonra sağda solda öldürebildiği kadar öldürüyor. Yani nerede kıskırırsa, yalnız görürse e, canına okuyor. Yani, hem bizden besleniyor hem de kuyumuzu kazıyor. İşte böyle. İnsanın müstahini olursa ne olacak ya? Karnım doyuyor. Elhamdülillah. Yeter bana. Bir rahat evim var. Bir mesut yuvam var. Karnım da doyuyor. Çok şükür değil mi? O zaman ona hadi bakalım nasıl aldatacak şeyi aldatamaz, çare bulamaz. Peki şerlini murad ederse Allah bir kulun neden şerlini murad edecek onu da izah edelim. Edipsizlik yaptı da şerli olmaya ustaha oldu onda şerlini murad ettiği zaman da fakirliği gözün önüne getirilir. Gözün önünde bıcesen bir tahta durur fakirliği. Ya eyvah, ya ne yiyecek, param yok, bu çoluk çocuk büyüyecek, nerede oturacak, nerede kalacak, bilmem ne. Daha dur bakalım ya, elli yıl yaşayacakmış gibi, elli senenin sonranın ızdırabını, şeyini verir Allah, onun kalbine çırpındırır yani. Bugün elhamdülillah, yani ne demiş eskiler, yevmüncelci, <gülüyor> hızgınceli. Yeni bir gün, yeni bir rızık, eh bugün karnındaydı, yarın Allah kerim demiş, rahat yaşayabilmiş yani. Kazandığını... Bugün gün kazandığını gecelettirmemiş yanında eskiden. 500 bin liraya kazansa o gün harcamış bu paraya vesaire, ertesi günü Allah kerim demiş. Tabi o anlayış şimdi bizim bu 20. yüzyılda biraz zor tatbik etmek. Hadis-i şeriflerde de var zaten, 20. yüzyılda insanın birazcık da para sahibi olması gerekecektir. Çünkü neden? Her taraf değişti yani, ahlak huyu değişti. Ama eskiden böyle kimse parayı aldırmadığı zamanda herkes mutluymuş, besutmuş. Kül gibi geçimiyormuş. Hırs olunca, fakirlik gözü önünde olunca insanlar birbirlerini yiyor. Şu Accentine, şu Amerika, efendim İngiltere niye çarpışıyor? İran'la Irak niye çarpışıyor? Başka yerlerdeki ızdıraplar, dövüşler, kavgalar, güldüler neden oluyor? İki paralık dünya metai için. İktisadi menfaat vardır. efendim. de ben onu elde edeceğim filan diye. Onun peşinde insanlar birbirlerini şeyler gibi, kurtlar gibi parçalayıp duruyorlar yani. İkisine de yeter. Herkese yeter dünya. Herkesin yaşaması için yeter. Dün söylediler, biz şu Suriye'yle, Irak'la işbirliği yapsak, yapsak, o arazileri bizdeki sularla, şeylerle besletecek bir ortaklık yapsak, dünyanın en zengin e, mıntıkası olacak. Ama oradan bir hudut koymuşuz, buradan bir hudut koymuşuz. Onlar bizden yan çizmişler, ayrılmışlar, hürriyetmiş, al sana hürriyet işte bak. Bizden, sana hürriyeti tattırıyor mu? Ayrıldın ne olur? Sürüye ayrıldı, rahat mı yani? Başından beri hep ızdırap. Bırak öyle. Yani allah Teala Hazretleri işte böyle fakirliği gözün önüne diktirir. İnsan o zaman ızdıraptan ızdıraba sürüklendirir. Bunlar kainatın ilahi esrarındaki sırlarıdır. Hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Biraz rahat gönüllü olacağız. Gam çekeceksek, ahiretin gamını çekelim. Bu dünyanın gamını yeteri kadar çekiyoruz. Zaten ömrümüzü dünyaya göre ayarlamışız. 5 sene ilkokul, 3 sene ortaokul, 3 sene lise, 4-5 sene yüksek katsin, ondan sonra iktisası, ondan sonra bilmem ne, neden? Efendim işte şu kadar maaş alacağım da, ondan sonra da çalışırsa gelecek para yani. Ondan sonra bedava oturduğu zaman gelmeyecek gene, yine çalıştığı takdirde şu kadar maaş alacak ya. Bu tavsiyenin hiçbirini yapmayan bir insan da ilk çırak olarak bir mesleğe girmiş insan o parayı alıyor gene. Biraz rahat gönüllü olacağız. Gam çekeceksek ahiretin gamını çekelim. Nasıl olsa oraya gitmeyecek miyiz? Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmayacak mıyız? Bize bu dünyada yaptıklarımızdan sormayacak mı? Şöyle bir derin nefes alalım, bir dünyayı, ahireti bir güzel düşünelim. Bize ne kadar yeterli, ne tarafı ihmal ediyoruz? ne tarafta kusur varsa onu bir düşünmemiz lazım. İkincisi, takva sahibi olalım. Takvaya riayet edelim. Üçüncüsü, Allah'ın bize hayır murad etmesi için edebimizi takınalım. Yani edepsizlikler edip de Allah'ın cezasına uğramayalım. Diğer hadis-i şerif. İdâ erâdallâhu bi'abdî hayrân. Alfabetik silele gittiği için aynı şekilde başka bir başka hadis-i şerif geldi karşımıza. Allahu Teala Hazretleri bir kulun hayırını murad ederse ne yapar? فَتَحَلَهُ كُفْلَ قَلْبِينَ Ne yapacak? <gülüyor> kalbinin kilidini açar. Allahu u Teala Hazretleri bir kulun hayırını murad ettiği zaman kalbinin kilidini açar. Ve فِيهِ الْيَقِينَ وَاَصِدْقِ Ve o gönlünün içine o açtığı kilidin arkasında o gönlüne yakini yerleştirir, sıdkı yerleştirir. Kelimeleri böyle kısaca söyleyeceğim, ondan sonra izahına geçeceğim. Sonuna kadar okuyayım ki, hadisin ne olduğu bilinsin. وَجَعَلَ قَلْبَهُ بِعَاَاَنْ بَعِيًّا يِمَا سُلْكَ فَوْسَلَكَ fi İçine giren şeyi muhafaza eden bir istidatlı kap, bir istidatlı mekan haline getirir gönlünü. Gireni muhafaza edecek, unutmayacak bir mekan haline getirir gönlünü. Sonra "Bedja ale kalbe hüselima kalbini selamette kılar. Selim bir kalbeder hastalıklardan, efendim maddi, manevi, kötü huylardan salim bir hale getir kalbini. Velitane hüsabka dilini doğru dil yapar ve Talikatehu müstakime, huyunu doğru dürüst yapar ve cealefüzünehu semia, kulağını işitici bir kulak yapar ve aynahu basire, gözünü görücü bir göz yapar ve böylece ona hayır ihsan edilmiş olur. Şimdi, hadis-i şerifin bu kısa izahından sonra biraz daha kelimelerin üstüne dönelim allah Teala Hazretleri bir kulun hayırını murad ettiği zaman tabi demin söylediğim usul ile kul bir edebe uygun bir tavır takılmış Allah ona lütuf etmek istiyor nasıl yapar o zaman fetaha lehu kufle kalbihi onun kalbinin kilidini açar <gülüyor> demek ki kalplerin kilidi var hocam bu kalp dediğin oda gibi bir şey mi hafızı mı var Tapusun üstüne şöyle bir atmak kilit mi vurulmuş? Değil ama, bizim anlamamız için öyle söylenmiş. Yani manevi şeyleri anlatmak için, hatta manevi şeyleri, maddi şeyleri, birçok şeyi anlatmak için insanlar benzetme yoluyla anlatırlar. Bilinmiyorsa bir şey, mesela diyelim ki, şöbiye nasıl bir tatlıdır? Şöbiye neymiş diye karşıdaki sorarsa mesela, nasıl bir tatlı diye. Canım falanca tatlıya benzeyen bir tatlıdır. Şunun gibi bir tatlıdır dersin mesela. Efendim şu meyvanın tadı nasıl? Bal gibi. Ne demek? Yani bal nasıl tatlıysa bu da o kadar güzel. Veya limon gibi. Yani çok ekşi. Gibi sözüyle, benzeterek anlatılır. da kalbi öyle anlatıyor. Nasıl bazı odalar vardır ki, bazı dünyalar vardır ki kapısına kocaman bitkiliği açılmıştı, asılmıştı. Kapısı kapalıdır. Gilemezsin içine. İşte onun gibi insanların, bazı insanların gönülleri kilitlidir, kapalıdır. İstifade mümkün olmaz, var gönül ama kilit asılı kapısında istifade mümkün olmaz, Kapalı. Kimlerin böyle? Allah yolunda gitmeyen insanların kalpleri, gönülleri böyle kilitlidir. Allah bir kulun hayrını muhabbet etti mi o kilidi kaldırır. O kilidi o zaman açar. Peki neymiş bu gönül de böyle bazılarında kilitli oluyor, bazılarında açık oluyor? gönül dediğimiz şey, Arapların kalp dediği, bizim Türkiye'de gönül dediğimiz şey, bizim için görünmeyen alevi tanıma vasıtamızdır. Göz nedir? Görme vasıtası. Kulak nedir? Duyma vasıtası. El nedir? Tutma vasıtası. Ayak nedir? Yürüme vasıtası. Kalp nedir? Kalpte manevi gerçekleri anlama vasıtasıdır. Gözünde göremezsin, manevi çünkü. Elinde tutamazsın. Yürüyerek varamazsın. Nereye varacaksın? Hangi istikamete yürür? Buradan İstanbul'a kadar yürüyemeksin ki, Erzurum'a kadar yürüyemeksin ki yorulursun. Yürümekle bulunacak bir şey değil. Manevi bir şey. Başka bir alem. O başka alemin, o görünmez alemin hakikatlerini, esrarını, ilimlerini, ilimlerini keşfetmek için Allah bize bir başka alet vermiş. Nasıl sesleri duymak için kulak vermiş de kulakla görmek mümkün olmuyor. Kulakla görmek mümkün olmadığı için bir de göz vermişse, gözler, kulakla, elle, ayakla, dille anlatılamayacak şeyleri, bazı gerçekleri yakalamak, görmek, müşahede etmek için de bir de gönül denen bir alet vermiş. E Bunun kıymeti ne? Bir gözün olmasa ne yaparsın? Düşün bakalım. Gözün olmasa ne yaparsın? Ne ederse? Kulağın duymasa ne yaparsın? Bilin söylemese ne yaparsın? Ayağın kötü mü olsa, elin çolak olsa son git hastanelere, o aletlerden mahrum abanlara, onun mahrumiyetinin acılığını öylece bu edip anla. Gönül de öyle işte. Gönül de gönülde insanın kilitli oldu mu, kapalı oldu mu o manevi alemi görmedi mi farkında değil. Farkında değil mi? Büyük bir mahrumiyete uğradığının farkında değil. Hem de öyle büyük bir mahrumiyet ki Hadi bu dünyada insan, öbür alemin inceliklerini, gayb aleminin esrarını sezemedi. Böyle o gibi yaşadı, hayvan gibi yaşadı, gitti. Fakat gönül, gönül ile manevi alemin esrarı ve incelikleri sezilmediği zaman, iman kuvvetlenmez, iman yerini bulmaz, ahiret kazanılmaz. Ahiret kazanılmadığı içinde insanın en büyük ziyana uğraması bu yoldan olur. Tabi bunları ne kadar söylesek boş. Şimdi Allah para hazretleri lıp eylesin. Yani Allah'a karşı bu. edebimizi takınırsak, boynumuzu bükersek, yarabbi, şu gönül denilen bir alet varmış. Bana da vermişsin o aletten. O aletimi çalıştır. Pasını gider, küfünü gider, kilidini aç yarabbi diye dua edersen Göz etki kusurluyum, acizim yarabbi derken açar. Açınca o zaman anlarsın. Açılmadığı zaman ile açtığı zaman arasındaki farkı o zaman anlarsın. Nasıl fası giyecek gönülün? Gönülün, pas pasının gitmesi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki çok namazla gider, çok namaz kılınca gider. Bir de ölümü düşünmekle gider. Demek ki has denilen şey, kalbin hası denilen şey, gaflet gibi bir şey. O gaflet o tarzda gittiği için öyle buyurmuş. Şimdi Allah bir insanın hayrini murad etti mi? Şu gönül denilen aletin alemin kapısındaki filidi açar. Kapı açıldı. Gönül alemi gözümüzün önünde. Sonra ne olur? Ve ceale fihil yakine vel onun içine o açılar gönüle, gönül devrinin içine Allah yakın yerleştirir, sıdık yerleştirir. Yakın nedir? Şek, tereddüt, şüphe, olmayan halis inanç demek. Sarsıntısı yok, bulanıklığı yok, net, kırıl kırıl inan. inanmak. Yakın derler Yani bir insanın yakını oldu mu, o imanı bütün demek. Görüyormuş gibi imanı sapasağlamış. Hiçbir tereddüt onu sarkmıyor. Allah-u Teala Hazretlerinin varlığına imanı tam, meleklere imanı tam, kitabı allaha imanı tam, ahirete imanı tam. Her şeyini ona göre ayarlamış. Tereddüt de değil, sallantıda değil. Yakın bu. Yakın ile beraber, yani imanını sapasağlam bir iman yapıyor kalbini açtığı zaman bir de sıdkı sadakat duygusu yerleştirir kalbine. Sıdık doğruluk demektir. Doğruluğu yerleştirir kalbine. Kalbi doğru dürüst bir kalp olur. Allah-u Teala <gülüyor> Hazretleri, Hazretleri bir kulun hayrını murad ettimi, gönül evinin kilidini açar ve o gönül evinin içine yakın denilen halis muhdis imanı yerleştirir. Sıdkı sadakat duygusunu doğru dürüstlüğü yerleştirir. O zaman ve cealel kalpehu zi'a'en va'iyen limasele tefili ve kalbini içine giren şeyleri muhafaza edecek münasip bir kap haline getirir. Bir kabın altı delik olsa, çatlak olsa içine koyduğun kap kabın içine koyduğun şey durur mu? Akar gider mi? Akar gider. Gönülde de birçok şeyler iz bırakmıyor. Bizim gönüllerimizde birçok şeyler tesir bırakmıyor. Hiç ibret almadan gelip geçiyor. Yani delik gibi durmuyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri hayırlı murad ettin bir kimse? O zaman kalbini kendine gelecek hakaiki imaniyeye maneviyatın inceliklerine esrarına müsait onu muhafaza edecek, onu anlayacak, kavrayacak bir hale getirir. Sonra ve ceala kalbehu selima ve kalbini hastalıklardan hak bir gönül haline getirir. Hastalıklar nedir kalbin hastalıkları? Kalbin hastalıkları hasen bir kibirdir, uçuktur ve diğer, diğer kötü huylardır. Bu kötü huylar kalbin rahatsızlıklarıdır. Bunlardan selamette kılar Allah. Gönlündeki bu hastalıkları giderir. Ve nisanehu sadikatı. Gönlü böyle pırıl pırıl oldu mu? Nurlu oldu mu? Hastalardan temizlenmiş oldu mu? Hastalıklardan arınmış oldu mu? Dili de insanın aynı şekilde sadık bir dil olur. Doğruyu söyleyen bir dil olur. Zaten göz, kulak, dil bu uzuvların hepsi hem kalbin tercümanıdır her kalbin dışa bakan uçlarıdır bu Yani gözden kulaktan bu hastalıklardan kalbe haber giden hem de kalp merkezi. Kalp bütün bu huzurların merkezi olduğunu. Diliniz güzel olur. Sonra ve hakikat de bu istifadedir. Yani uyuk güzel olur. Doğru dürüst olur. Ve ceale yüzünehu semî atar ve Allah onun kulağını işiten bir kulak eder pek çok insan vardır ki kulağı vardır ama işitmeler ve lehüm azzamim la yesmeûne <gülüyor> bihâ Kur'an-ı Kerim'de böyle kötü insanlar anlatılırken buyuruyor ki onların kulakları var onların içi, merkezi kalp bütün bu uzuvların merkezi Dil güzel olur ve Yani kuyuyu kuyup gider Doğru dürüst olur. Ve ve Allah onun kulağını işiten bir kulak eder. Pek çok insan vardır ki kulağı vardır. Fakat işitmezler. Kur'an-ı Kerim'de böyle Kötü insanlar anlatılırken buyuruluyor ki onların kulakları var ama duymazlar. Gözleri var ama görmezler. Demek ki görmemek de manevi bir hastalıktan dolayı oluyor. Görmemek ne demek? İşte ben görüyorum ya diyemez o kimse. Bu dünyadaki şekilleri görmek üner değil. Ahirete yarayacak şeyleri görmek. ibretleri almak üner o onları görmedikten sonra insan kör demektir. Allahu Teala Hazretlerinin zikri fikrinden yolundan, dininden dönen kimseyi Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde âma olarak haşredeceğini bildirmiş ayetlerimde. Ben arada an zikri ve innehu ba'isatan banken ve mahşuru yer mesihareti âma benim zikrimden, benim dinimden, imanımdan yüz çeviren kimseye dünyada yaşamını darlaştırırız dünyayı başına dar ederiz ve kıyamet gününde de onu ama olarak haşrederiz diyor Allah-u Teala Hazretleri Ya Rabbi ben dünyada gözleri gören bir insandım sen beni niye ahirette böyle gözleri ama olarak haşredin böyle bu insanların arasında böyle beni kör olarak âmâ olarak niye çıkarttın diye o zaman söyler sorar o zaman kendisine denilirdi. Dünyada sana allah Teala Hazretleri'nin emirleri, ayetleri, buyrukları, yasakları tebliğ ediliyordu, bildiriliyordu, sen yani duyuyordun ama onlara uymuyordun, onları kabul etmiyordun. Manevi bakımdan sanki onları görmüyor gibi bir durumdaydı. İşte onun için bugün de sen böyle lütfa, kelime mazhar olmaktan unutulmuş durumdasın, ihmale uğramış durumdasın. Onun için böyle amatsın denilecek kendilerine. Demek ki, asıl görmek insanın manevi incelikleri görmesi, hayatını düzenleyecek hakikatlere ermesidir. Ol olmadıktan sonra gözün daha tepeye bakmasının bir kıymeti yok demek. Kulağ da öyle. Ve ceale yüzünehu semî atan Kulağını işitici kulak yapar. Ve aynahu basireten gözünü gören bir kulak yapar. allah Teala Hazretleri cümle midir? kalplerinde eğer kilit varsa o kilitleri kaldırsın. Kalplerimizin içine imanı kamili yerleştirsin. Kutlu sabahları yerleştirsin. Kalbimizi müsait bir hale getirsin. Gözü her türlü manevi hastalıklardan selamete de eylesin. Dilimizi doğru ahlakımızı güzel eylesin. Kulağımızı işitici bir kulak eylesin. Gözümüzü görücü bir göz eylesin. Nasihatleri dinleyip dinleyip de ondan sonra yürüyüp gidenlerden eylemesin, etrafındaki ibretli hadiseleri görüp görüp de bakıp bakıp da onları görmeyen, ibret almayan kimselerden eylemesin. Etrafında pek çok kimse ölçülüyor insanın, akrabalarından, yakınlarından, bir gün kendi ölçeğini düşünmüyor, ona göre hazırlanmıyor. Etrafında iyilere mükafatlar verildiğini görüyor, iyi olmaya erez etmiyor. Kötülere cezalar verildiğini görüyor, onlara bakıp da korkup kendisini tanzim etmiyorsa, Tabi o çok kötü bir durum, Allah bu kötülüklerden hırs edilir. Diğer hadis-i şerif, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِ الْخَيْرَنْ اَرْضَاهُ بِمَاكُسْمَ لَهُ وَيَعُدْ قَسَمَ لَهُ allah Teala Hazretleri bir, ve اَلَهُ ف۪يهِ Bir kulumun hayrı ve murad edinimi, ona taksim olmana onu razı eder ve verdiğinde bereket ihsan eder. Şimdi, malum ayet-i kerimede şöyle geçiyor. geçiriyor, نَحْمُ قَسَنَّا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında biz bu insanların maişetlerini, geçimlerini, rızıklarını taksim eyledik. Herkese, herkese rızkını ihsan eyledik, takdir eyledik, rızkını biz veriyoruz. اِنَّ اللّٰهَ رَزَّاقُوا جُلْ قُبَتِ الْمَتِينَ razzak Allahu alemdir, Teala Hazretleri. Ve rızkı vereceğini garantilemiş. Kulum merak etme ben sana rızkı vereceğim buyurmuş allah Teala Hazretleri. Bunda hiç şüphe yok. İşte insanların çoğu bundan gafildir. İnsanların çoğu diyor ki Atâullahi İskenderani Hazretleri, pek çok kimse kendilerine Allah rızkı vereceğim diye vaat etmiş olduğu halde, vaat edilen şeyin peşinde koşuyor, Allah'ın istediği şeyi yapmıyor. Allah'ın istediği nedir bizden? Kulluk etmek. Biz kulluğu bir tarafa bırakıyoruz, bize garantilemiş olan rızkı elde edeceğiz ve onun peşinde koşuyoruz. Halbuki kulluğun peşinde koysak rızık bize peşimizden koşarak gelecek. Takdir edilmiş çünkü mümkün değil. O nereden nasipse gelir Hint'ten Yemen'den. Hint'ten Yemen'den gelir. Şaşırır kalırsın nereden geldiğine. allah Teala Hazretleri ihsan eder. Hocam sen de hep acayip şeyler söylüyorsun. yani Nasıl bileceğiz bunu? Denemekle de bilirsin. Yani bunlar başka türlü bilinmez. Başka çaresi yok. Ya imanla bilirsin, işte ayet-i kerime böyle bildirmiş, o halde biraz rahat olayım dersin. Veyahut da denersin. çeşit çeşit hikayeleri var bu işlerin yani. Eskiler denemişler. Denemek gerçi güzel bir şey değildir ama, bir tanesi mesela Allahu Teala Hazretleri Razzak diye, bakalım demiş, madem rızkı öyle şey yapacak, o halde ben çöle, Tudahıyı almadan yanıma bir çıkayım demiş. Çölden yola çıkmış. Birkaç defa belki yeri gelmiştir. Anlatmışızdır. Hem de demiş düşürmüş taşınmış çöpcene bulunmaz. Balla kaymakla beni doyurursa doyursun. Başka türlü bir şeyi de kabul etmem demiş. Yanına hiç yiyecek almadan çıkmış yola. Çöle gitmiş. Yürümüş yürümüş yürümüş. Kaç zaman yürüdü kaç gün yürüdü bilmiyorum ne kadar yürüdüğünü. Tabi takati kesilmeye başlamış, çöl, çeşme yok, meyve yok, sebze yok, bakkal yok, kasap yok, yerleşme yeri yok, çölde yürüyor, güneşli havada, yukarıda da güneş var, yürürken yürürken takati kesilmeye başlamış artık, sendelemeye başlamış, gücü kuvveti kalmamış, susuzluktan, açlıktan, dermanı kalmamış, bir iki iyi olmuş, bir iki kalkmış, yürümüş falan ama bakmış olmayacak, devrilmiş kalmış. Ee, hani Allah razı hak nereden gelecek bunun rızkı, gelmiyor falan ama öyle değilmiş. Öbür taraftan ilerden bir kervan geçiyormuş, kervandan bir derci ödeki arkadaşlarına demiş ki ya ben ileride bir karaltı gördüm ufukta. Hiç şöyle belirli bir kayboldu demiş. İnsana da benziyordu demiş. Yok canım demişler, sen benzetmişsin Yok demiş, çok dikkatli baktım, insan gibiydi, Sen sakın öyle çölde yolunu kaybetmiş bir yolcu olmasın, yazıktır, ölmesin, arayalım şunu demişler, kervanı durdurmuşlar. hadi o tarafa doğru gitmeye başlamışlar. Adam da kum tepelerinin altına saklanmış yani böyle arasına. Yani insanlardan medet istemiyor. Allahu Teala hazretleri razzah ise nasıl rızıklandıracak diye düşündüğü için saklanmış ötekilerden. Yanında ne kadar gelmişler, sen orası orasını, burasını ararken, ah demişler, bak buraya devrilmiş adam demişler. O da gözleri kapalı böyle duruyor şöyle. Kulumun üstünde duruyor. Gelmişler, vah zavallı demişler, bu şey güneş çarpmış bunu demişler. Buna başka türlü bir şey deva vermez. Koşun demişler, kermandan halis yağ getirin, bal getirin demişler. Bunun ağzından yağ akatalım, bal akatalım, o zaman kendine gelir demişler. Kermandan yağ getirmişler, balı getirmişler. Ağzı kapalı, kaşıkla veri, ağzını açtırıp. Yağlı balı akıtmaya başlayınca gülerek kalkmış, Ya Rabbi demiş, Tevbe Ya Rabbi, sen alemlerin razı kısını, razı kara e, Tevbe demiş, hatta ben de olmuyorum. Her, her zaman böyle intihal edilmez ama yani böyle intihal edip de <gülüyor> aynen böyle çıktığı da olur. Allah-u Teala rahmetleri herkese özgürlüğü iftah ediyor. Örümce özgürlük nereden geliyor? Bir köşede dururken kanatlı olarak geliyor, pır pır pır pır pır pır pır pır uçuyor takılıyor oraya örnecek de onu yiyor. Yani öyle yaratmış Allah. Bekliyor, geliyor. Allah onu garantilediği için onun peşinde koşmaktan Allah'a kulluk etmeyi bırakmak doğru değil. Sen Allah'a kulluk etmeye yönel, Allah'a halis muhlis kulluk etmeye başla, bak rızık nasıl peşinden gelecek. Sen ondan nazlanıp da isteğine gösterdikçe bir senin peşinden gelecek. Sen onun peşinden gittikçe o nazlanıyor kaçıyor senden. Sonunda gene rızkın neyse o kadar fazla yemiyorsun yani. E, hocam işte çok koşturuyor, çok para kazanıyor. Rızlı insanın boğazından geçemiyorsun. Senin boğazından ne kadar geçiyor? Sen kazanıyorsun ama yiyebiliyor musun yoksa istifadip mirafçıların malını bekliyorsun? Mirafçıların malını bekliyorsun, üzerinde istifade mi ediyorsun? Mühim olan o. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bir kulun hayırını murab etti mi, bu esrarengiz bir kaydedir ki, kendisine taksim edilmiş olan rızka karşı ona bir kanaat duygus verir. Bir hoşnutluk gıda verir. Yarabbi ben senin verdiğin rızktan hoşnutluğun razıyım der, iyi kulluğa yönelir o kul. Ha. Ve mübareklik verir, bereket verir verdiği Fakat ki o azıcık bir şey de duyuyor. Efendim... Parası bitmiyor. Dokuz bin lira para alıyormuş. Efendim adam. Ev kirası veriyormuş. Bir kaç tane ailesi, efradı varmış. Ondan sonra da fırsat tutukça oraya buraya yardım yapıyormuş. Yanımda söylediler de ya dedim bu para hani bir tekerleme vardı. Dokuz kişiye bir gazoz. Yarısında polise verilmek sürekliyle. Yeter mi hani bir gazoz şişesi? Açacaksın yarısını polis içecek. Teknikste dokuz kişide oradan çürp çürp diyebilirim alacaklar, yetmez ama demek ki Allah ona bereket veriyor. Mübarek bir adam, ayıpsever bir insan o dokuz bin liradan hem gece kondusunun parasını veriyormuş hem evindekileri ya dedim, sakın sıkmasın bu hani kuru ekmekten başka bir şey yedirmiyor falan gibi yok dediler gayet beni düşünüyormuş etrafındaki fakir bu fukalaya da yardım ediyormuş parası ohooo kimisi de altmış, yetmiş bin lira para alıyor ay sonunu bulamaz yani yetmez parası, neden? İşte o da esrarengiz bir şey. Onu da buradan ben ne kadar anlatsam anlayamazsın. O da bereket denilen bir şey. Allah kimisine bereketi verir, on bin lirayla gül gül üstten geçindirir, kimisine de bereketsizlik verir, yüz bin liraysa, beş yüz bin liraysa olsa çatlar ihtiyaçtan. Fabrikatör adam ihtiyaçtan çatlar. Gelelim diğer hadisi şerifeye. Bunların bir kısmı bazı kimselere dokunuyorsa, kusura bakmasınlar, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Şimdi insanın mesela bu söylenen şeylerden, hepsinden ibret alması lazım kendisine. İbret alıp, kendisinde bunlara ait bir şey varsa düzeltten çalışmak lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz nasihat ediyor. Yani Peygamber Efendimiz dünyada öyle zevkli sefa sürmesini bilmez miydi? Çok iyi bilirdi. İmkanı yok muydu? Senden Benden çok daha fazla mal geçiyordu eline. Evet. Yani o kadar çok mal geçiyordu ki sabaha bırakmazdı malı. Yanına geleni sabaha bırakmak taksim eder. Hiç el işe Bir kere develilerden bir tanesi geldi oradan beraberimiz. Sadece daha devesi ben de. Yanına vadide de güzel bir deve şey güzel bir koyun sürüsü vardı. Baktı ki koyunlar keşli güzel ganimet koyunları orada duruyormuş. Ne kadar güzel bir haleçine diye böyle bir hayranlığını dile Peygamber Efendimiz tabi lübüvvet nuruyla bakıyor. O, o sözün altında ne manalar yaptığını, oradan arkasından neler geldi yani bildi şüphesiz. Fakat saharet sahibi, cömertlik sahibi çok mu beğendin demiş. Çok güzel bir sürü ya Resulallah. Al demiş. Nasıl ya Resulallah? Hepsini al götürür. Hepsini mi ya Resulallah. Hepsini al götürür. Sürüyü katmış önüne. Hadi gelin. Dehdeye şey yapar, hemen kış alayarak kabilesine koca bir sürüyle gitmiş. Sabah bil boş çıktı kabilesinden. Akşam koca bir sürüyle gelmiş. Ne bu demişler? Hazreti Muhammed fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor demiş. Biz olacak bir tane veririz. Ne kadar yemek olacak? Al bir tane veririz. Götür deriz. Sürüyü vermiş. Fakirlikten korkmayan insanın verişiyle veriyor. Onun üzerine tabi Bakmışlar ki böyle cömert, böyle güzel uydu, böyle ahlakı hamile sahibi, virzat-ı celil. Hepsi gelmiş, müslüman olmuş. Ünüm olan dünya veda ne olacak işte. Bir kabilenin hak yolu bulmasına yaramış olucu bu nebile itibariyle. Bu çeşit şeyler tabii Resulullah öyle verdi, aç mı kaldı kendisi? Gene geliyor, gene veriyor, gene geliyor, gene veriyor. Kendisi cömertliğinden... Yanında tutuyor, yoksa bekletse, bekletse, biriktirse, karun gibi zengin olurdu. İstecek köşkler, saraylar yaptırırdı kendisine. İstemedi. Sade bir hayat yaşamak. Allahu Teala Hazretleri bir hadisi şeklinde bildirilmiştir ki, istersen ey Resulüm, sana şu gördüğün dağları altından yapayım Buyurmuş. Yok ya Rabbi demiş. Ben bu halime razıyım. Bir gün tok yaşayayım, bir gün tok yaşayayım, sana çürp edeyim, iki gün aç yaşayayım, sabredeyim, bu bana daha iyi demiş. Kendisi istememiş dünyayı, dünyayı, dünyayı kendisi istememiş, yoksa bileseydi her şey elinin altındaydı. Bu dünya böyle gönül bağlama, biriktirmeye değmez, biriktirmekten vebal var. Elinde fırsat varken kendin helal tarafından ye, başkalarına hayır hayırlı hasenatını yap, Gül gülüktan yaşa, ahiretin ayırını da şimdiden hazırla, öyle git. Mirahçıların malını vekçiliğini yapıp da vebalini üstüne yüklenmez. İşin, i̇şin aslı budur. Artık sen geride ne kadar izah yaparsan bunu sabaha kadar yap. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا Şerren, <gülüyor> Allahu Teala Hazretleri bir kulun şerrini istediği zaman, murad ettiği zaman. Niye şerrini murad eder? Tabi bir eleştiri da ondan. Allah Rəhüm beni hatta yepmiyem. Allahu Teala Hazretleri bir kulun şerini murad ettiği zaman ona sulayi şamuru güzel gösterir. O da insanla meşgul olur. Diyor ki, قال الهيساميه ريجاله ريجاله صحيي Hadis âlimlerinde el-Heysemi demiş ki, bu hadis şerif sıhhatli hadistir, ravileri de sıhhatli kimselerde tuttur. و قال المنزريه Münziri dedi ki, رواف الثلاثة بإسناد الميجيد Münziri ile dedi ki, bunu üç meşhur daha güzel bir isnat zinciriyle rivayet etmişlerdir. Manasında tereddüt etme, kıpırdanma boş yere allah Teala Hazretleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle inşaatla şunu ile bunu ile oyalanmayı doğru görmemiş. Ne dersen der. Yani ister beğen duyan, ister duyanmayın. Hadis-i Şeriflerden çıkan mana bu yani. Başka bir şey değil. Hatta bir keresinde İbn Ömer anh, çitin duvarlarını çamurla sürüyormuş. Yandan geçerken ne yapıyorsun ya Ömer'in oğlu diye sormuş. Ya Resulallah işte, içerisi görünmesin diye çitin şeyleri, dalları arasını çamurla sığıyor. El emru ey seru minzarik edemiş. Ey Ömer'in oldu? başa gelecek iş daha daha kolaydır. Yani ben birden yürüyorum gibi. Veyahut da Allah'ın yolunda kulluk ibadet etmek bundan daha hoş bir şey tepkidir. Bir başka hadisi şerif var. Bir gün mescitte otururken aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz bakmış, iki katlı bir bina belirmiş, bir bina yüksek. Bu kimin binası demiş? Efendim Plancan'ın binası. Evet, o şahıs gelmiş biraz sonra. Selam aleyke ya Resulallah demiş. Selam veren Efendimiz. Aleyküm selam demiş. O geldiği zaman, selam verdiği zaman selamını almamış. Selam almak lazım ayet-i kerimeyle emredilmiş. Neler almıyor? Kabahati büyük de. Kabahatin büyük görüyor da terbiye etmek için almıyor selamını etrafındakilere sormuş, Mesudur daha dağıtık bir şey mi yaptı? Ne oldu bu biner buraya? Demişler ki, sen yoktun. Bu biner kimin binası diye sordu. Biz de i̇şte senin binem olduğunu söyledim. İkinci kat yaptığına galiba kızdı da, onların selamını almamış olabilir demişler. gitmiş hemen ikinci katı indirmiş. Yükselmemiş yani. Yüksek binayı işte aşağı indirmiş. Şimdi buradan tabii iç, içerilerden bazı itirazlar yükseliyor. biliyorum. Ki yani, e, hocam, yani hiç e, yapmayalım mı kendimize filan gibi tavsiye ederim. Oturacağın yeri yapacaksın, yerden kadar olan şey yapacaksın da. Allahu Alem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu bina işine fazla düşmeyi sevmiyor. Peygamber Efendimiz bize neyi teşvik ediyor? Allah'a iyi kur olmayı, Allah'ın yolunda, Allah'a dini için iyi çalışmayı teşvik ediyor. Hepimizin Allah'ın dininin askeri olması hizmetçisi olmasını, o din hizmet etmesini istiyor. Biz ondan sonra bir başka hayat yolu tutturmuşuz, ona doğru gidiyoruz, onları yapıyoruz başka. Ama Resulullah onu istiyor, onu yapmamızı arzu ediyor. Bu gibi şeylerle uğraşmayı pek sevmiyor. Diğer bir hadis-i şerif daha arkasına gelmiş. Allah bir kulunun horluğunu, horluğunu, hor. Aşağı hakir hakir olmasına murad ederse, enfakat malahu fil dünyani ve ma'i ve kiri'n onun malını efendim bina yapmakta sudan çamurda harcaktırığı. Bu da efendim elaşkın yolda hatta rivayet edilmiş. Yani bizim dinimizin dövmü böyledir. Onun için büyüklerimiz netice itibariyle demişler ki kendi bina yapmak kalkışmak. Hazreti dünayı al, bu işi fazla büyütme, başını sokacak yeri yaptıktan sonra da iyi kulluk yönel. İhtiyacın kadarını yaparsın, başka hayırlı işler geçeceksin. Dünyada bir tek iş şey değil ya, illa inşaat yapmak değil ya, Allah'ın dinine en güzel hizmet nerede yapmak mümkünse o tarafa yönel, yönelirsin. Ne yapalım? Karşımıza bu hafif şerif geldi. Şimdi bunu atlayıp da mı geçelim yani siz darılmayın diye, bunu atlayıp da bu tarafa mi geçeceğiz? Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İza erâdallahu bi'l hayr, özekal onu rüşka, dîme âşiyim. Ve izâ erâde fihim şerrlen, özekal onu kurka, Hazreti Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sefer'den buyurmuş ki Ne kadar var. Allah bir insanın bir kurum et murah ettiği zaman yaşayışında ona yumuşaklık ihsan eder. Şevrini de murah ettiği zaman yaşayışında ona sertlik haşinlik denir. Şimdi bu yaşayışta yumuşaklık, yaşayışta sertlik iki manaya alınabilir. Bir, umumi yumuşaklık, umumi sertlik manasına yani Allah bir kimseyi hayırlı bir kimse olarak murad ederse onu yumuşak huyluluk veren, halimselik, yumuşak başlık geçimli bir kimse eder. Manasında. Kötülüğün de murad ettiği zaman sert, haşin, kaba, geçimsiz, huysuz bir kimse eder manasında. İkinci mana da ikinci manada, da geçiminde yumuşaklıktan murat yani Fazla böyle geçimi için sıkıntı çarpmadan, çırpınmadan ona yumuşak bir şeyle böyle geçimini sağlar, rahat bir yaşayız. Nasibe de. de ettiği zaman geçimini zorlaştırır da bir para kazanacağım, işi miktar edeceğim diye çırpınır, paralanır, parçalanır. Haşim bir şekilde ömrü böyle geçer manasında olabilir. Allahu Teala Hazretleri bir hadis-i şerif daha okuyup ondan sonra şey yapalım, dersimizde son verelim. Gider eradallah bi aden hayvan asalehu. Allah ﷻ hal hazretleri bir kulun hayrını murad ederse asale veya asale diye de mümkün. Onu tatlılaştırır, ballandırır. Allah bir kulun hayrını murad ederse onu ballandırır. Ve her tedrune ma asalehu. Ballandırır ne demek biliyor musunuz diye de sormuş Peygamber Efendimiz. Ne demek o ballandırır diye sormuş ashabına. Herhalde onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir mi dediler? Nasıl dedilerse demiş ki يَحْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنِ يَدَيْهْ بَيْتِهِ Ölümünden evvel onu güzel ameller işlemeye muvaffak kılar. Güzel güzel işler yapmaya muvaffak kılar. حَدَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيرَانِهُ Ve konu komşusu, hepsi ondan hoşnut, razı olurlar. Kendisiyle ilgili kimseler. Ne iyi adam, ne hoş adam. Maşallah, hayırlâhe senâf. Ve böylece en son ömrü, ahir ömrü hayırlarla geçer. Komşuları kendisinden memnun bir tarzda o kimse ailede intikal etmesi mümkün olur. Malumdur ki işlerin sonu önemlidir. Hayatın da sonu önemlidir. Yani bir işin sonuna bak. Sonunda kâr mı ediyorsun, zarar mı ediyorsun? Bir işin sonu hayır mı geliyor, şer mi geliyor? Bir otomobil aldın, otomobil almak iyi mi, kötü mü bilmem. İkinci gün gidip de bir kamyonla çarpışıp altına girip aile parçası olacaksa iyi değil. Sonu öyle gelecekse iyi değil. Onun için Allahu Teala Hazretlerinden bir işin hep sonunun hayır gelmesini isteyelim. Allahu Teala Aziz Hazretlerimizin de bize her işimizi sonunu hayır ishale edesin. Yoksa, yoksa başı hayır gibi görünür de sonundan kötü şeyler çıkabilir arkadaşlar. Hayırlı olanını istemek lazım. İşin de böyle sonunun hayırlı olması önemlidir hayatında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurmuş ki nasıl ölürseniz öyle olunacaksınız kıyamette. Hangi halde ölürseniz? Yani iyi halde ölürse öyle nasıl ölmüşse öyle başolur olunacak insan. Hatta onun evleni de var cümlesi de nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diye de hadis-i şerif öyle. Nasıl yaşarsanız ömür ömür öyle biter. Ona göre biter su tespisi su yolunda kıldır. Tarhoş yaşarsanız sarhoş ölürsünüz. Abit yaşarsanız abit ölürsünüz. Hafızsanız, namaz ehliyseniz bakarsınız secdede ruhunuzu teslim edilirsiniz. Ay yaşsa Akar Meyhane Köcesi'ne gitmiş. Geçenlerde bana teklif ettiler Kültür Bakanlığı'ndan eskile illetifliği şey yap. Türkçe'ye çevir. Başladık başında. Türkçe'ye çevireceğim kitabı vereceğim. onlarda basacaklar. Bir yere geldi bir sarhoş adamın hayatını anlatma yerine geldi. Sarhoş adam adı Bezmi'ymiş. Adını almak belki de doğru değil ya sarhoş. Şiirler yazmış. Onun için de o kitaba onun adını yazmışlar. Filanca asırda yaş yaş yaşamış. Filanca sarhoş. Bezmi ne demek? Bezim demek. İçkin meclisi demek. İç iç İçkin meclisiyle ilgili bir soyağı ad bile almış kendine yani adam. Neyse, diyor ki ayyaş bir kimseydi eskiliyle de, dibine yazıyor mezbi'yi Efendim Rumeli'de yaşamış bir kimselim Ay yaş bir kimseydi diyor Hatta diyor Ölümü de diyor meyhane köşesinde oldu diyor Ya Cami köşesinde olacak yine. Öyle yaşadı öyle gitti Sonra aşağıdaki şiirlerine baktım Tevbe ettirmişler anlaşılan sıkıştırmışlar Ya gel etme eyleme bu dünya gelip deşicidir Boştur bir gün gelip ölürsün Bırak şu sarıçta filan diye anlaşılan tevbe etmişler ama bahar mevsimi gelmiş. Kuşlar ötmeye başlamış. Çimenler yeşermeye başlamış. Şehirde içemez tabii o zaman şey var. Yasak var. Tabi kıra gidecekler. Orada zıkkımlanacaklar. O mevsim gelince pişman olmuş. Şiir yazmış. Diyor ki: "Tevbe ettim ki etmeyen tevbe. Tevbeyle tevbe nusu olsun." Pişman olmuş yaptığı tevbeden. Tövbeler tövbesi diyor, bir daha tövbe etmeyeceğim diyor. Yani içmeye devam edeceğim diyor. Tövbeye tövbeye nasıl olsun diyor. Ben bu cümleyi gördüm, kalemi bıraktım, kitabı kapatıyorum. Ben bu kitabı böyle şey yapacağım, tercüme edeceğim, vereceğim, basılacak. Sanatçıların keyfi artacak, okuyacaklar o şiirleri. Vay diyecekler, onlar da o şiirleri ezberleyecekler. Öyle değil mi? Yani Sarımsızların içine uçuna gider diyor, vay ne güzel söylemişler. Ama... İşin iyi mi kötü mü olduğunu işte adamın sonundan anlayın. Meyhane kürtüsü de ölmüş. Ve öyle kalkacak. Nasıl öldüyse öyle kalkacak. Allah'ım Teala Hazretleri gümlemize Hüsnü Hazretleri'ne nasip yapma. Sevdiği razı olduğu bir şekilde yaşayıp, sevdiği razı olduğu kul olarak uzun ve kavuşmayı gümlemize ikzal eylesin. Fatiha-i Şerife love no. لله الله لا